Oh Çıkkastı Kainat bugün 22 Haziran Çarşamba. Yıl 2011, ay 6, gün 173. Hizr 48. 1432 Hicri Recep 20, 1427 Rumi Haziran 9. Amasya Beyannamesi'nin yayımlanması 1919. Günün tarihi. 70 yıl önce bugün 22 Haziran 1941'de Almanya Rusya ile olan Saldırmazlık Paktini feshederek Rus topraklarına girmeye başladı.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 Değişik ve maceradan çok hoşlanırlar. Pardon. Değişiklik ve maceradan çok hoşlanırlar. Fakat kalplerinde asıl yatan yuva aşkı ve yuva kurma arzusudur. Aşktaysa sevdikleri takdirde inatçı ve sadıktırlar. Başarılı olacakları, olacakları meslekler arasında pilotluk, gemicilik, eczacılık ve turizmcilik gelir. Devamı 24 Haziran Cuma. Yemek listesi gün 173. Patates dolması, mücver, salata, meyve salatası. Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi Who killed this woman, this artist, this mother? Who broke the candle and snuffed out her life?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 Merhaba herkes. Açık Radyo Brezilya 949 ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Mahir Gaz, Mahir, Mahir Gaz ve Volkan Artuç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Chris Christopher'ına da bir günaydın diyelim. Kendisi tam 75 yaşında, 22 Haziran 1936'da doğmuş Amerikalı yazar, pilot, şarkıcı, besteci, aktör. Ve aktivist aynı zamanda bütün e, temel barış haklarını ve insan haklarını dünyanın dört bir tarafında da Amerika'da olduğu gibi savunmasıyla da biliniyor. Onun ünlü şarkılarından birini The Circle, Halka Çember daha doğrusu onun Prolog adlı bölümünü dinleterek başladık size. Chris Christopherson aynı zamanda e, pek çok e, Nashville e, sahnesinde bilinen çok önemli pek çok e, müzisyenle de işbirliği yapmış hem bestelerinde Shal Silverstein ve Fred Rumpfert gibi hem de onun bestelerini Johnny Cash, Janis Joplin, Rita Coolidge ve pek çok başka şarkıcı da. Seslendirmişti Onun da circle Birinci circle hikayesiyle Şarkısıyla başladık Bakalım sürdürebilirsek Devamda edeceğiz Evet Günün en önemli haberlerinin Bir özetini verelim şimdi Bütün Türkiye'deki ve aslında Dünyadaki gazetelere de Baktığımızda pek Göremediğimiz bir şey var Dün independent gazetesinin manşetine alınmış olduğu alınmış olduğu ama onun dışında da pek bir yerde göremediğimiz bir büyük toplantı haberi vardı ve bilim insanları 27 dünyanın okyanus konusundaki en önemli bilim insanlarının bir araya gelip çok ayrıntılı olarak gezegenin denizlerinin, sularının ve doğasıyla da diğer canlılarının Diğer parçalarının nereye gideceği Hakkındaki Raporunu okumuştuk ee, Yani e, O çok ince Çok son derece karmaşık olan Okyanus ok, Ekosistemlerinin Dağılmakta olduğu Ve bunun da aslında bizim Hayat bizim dediğimiz Bütün canlıların yani yalnız insanların Değil bitkiler Ve hayvanlar olarak da Bütün canlıların hayat destek sistemini tehlikeye attığı haberi vardı. Bundan daha önemli bir haber bulmak mümkün değildi. Zaten önümüzde de sadece bu kuşağın bir şey yapabilecek vakti olduğunu da söyleyen günün sözü de vardı. Oxford Üniversitesi'nden profesörün araştırmaların başında olan profesörlerden biri olan Alex Rogers'ın da söylediği bütün ömrümüz içinde insanlığın dünyaya neler getireceğini görmemiz için son fırsat bu. Ve muhtemelen de bunu gerçekleştirebilecek. Gerçekleştirmeye zaman bulacak son kuşak biziz diyordu. Evet. Bunu görmüyoruz hiçbir gazete. Yeterince önem verilmediğini görüyoruz. Yani peak oil diye mesela petrolde en tepe noktaya var, varıldığı söyleniyordu ya. Balıkta da Big fish oldu. Zaten Abaşık büyük ortada. balık türlerinin stoklarının yüzde tüketilmiş. Evet. Örneğin e, belki bununla bağlantılı Türkiye'den de bir haber verebiliriz. E, önemlidir. E, dün Tarım Bakanlığı'nın bir istişare toplantısı oldu. E, bu balıkların hangi boyda avlanabileceğinin evet. kanuna eklenmesiyle ilgili. E, Sivil toplum kuruluşları orada başta Greenpeace olmak üzere sivil toplum kuruluşları çok yoğun bir kampanya yürütüyor biliyorsunuz. Bununla ilgili e, yetişkin boyuta erişmeden avlanan balıklarla ilgili 500 bin imza topladılar. Topladılar mı? Topladılar bildiğim kadar yani en son 490 küsür bin falandı. Zaten Zaten yani 500 bin ulaşmasa da pek bir önemi yoktu tabii ama. yani Sizin için 490 beş... küsür bin diyeyim. Evet. E, ve işte 24-25 santimetre Mesela lüfer boyu Örnek bu balıklardan bir, e, bir tanesi e, Tehlikede olan Ve artık pek rastlanmayan Türkiye'de e, Olması gerektiği söyleniyordu 19 santim falan gibi bir e, şey zikredilmiş orada Toplantı iştisaret toplantısında Hatta işte Adaptasyon mu Katılanların yani? i̇şte bazıları küçültelim. Bizim araştırmalarımıza göre yakaladığımız 18 santimlik balıkta bile yumurta çıktı canım Şeklinde Hmm. Değerlendirmeler de olmuş ee, Daha henüz bir şey çıkmış değil de Bu bir istişare toplantısıydı ama Gidişat kötü gözüküyor Bir de sadece lüfer de değil söz konusu olan Örneğin kalkan, orfoz gibi diğer balık türleri de Bir sonraki döneme Kalmış bu sene onlarla ilgili bir düzenleme Düşünmüyormuş Hamsi Bilmiyorum O da çünkü lüferin Besini falan yani Bütün zincir kopmakta Ama zaten Gerçekten şoke olduklarını söylüyorlar e, bilim insanları ve bunlar dünyanın en önemli, en saygın kuruluşlarından gelen bilim insanları, toplantıyı yapanlar. Ve hayatta önem verilen ve vermemiz düşünülen, verdiğimiz düşünülen her şey. Yani ekonomi başta olmak üzere. İkincisi peki sağlık. Sonra... Ekonomi mi? Hayatta en fazla önem verdiğimiz şeyler. Tabii. Ekonomi. Nasıl geçindiğimiz. Hı, o bakımdan. Tamam. Yani ekonomi ekonomist açısından söylemiyorum bunu. Yani normal olarak geçimimizi, ekmeğimizi nasıl çıkaracağımız nasıl idame ettireceğimiz hayatı anlamında ekonomi. Aynı şekilde bedenlerimizi nasıl hayatta tutabileceğimiz sağlıklı olarak. Yani sağlık meseleleri. Ve üç dillerden düşmeyen işte güvenlik herkesin en büyük korkusu haline geldiği 20. yüzyılın sonlarında başlayıp 21. yüzyılın temel meselesi diye bakılıyor. Güvenlik meselesi. Ve bir de önem veriyor muyuz vermiyor muyuz bilmiyorum ama hayatın ta kendisi de tehlike altında. Yani okyanuslara kıyısı yok olmayan ülkeler ya da işte sadece Akdeniz ve Marmara gibi Karadeniz gibi denizlere kıyısı olan Büyük okyanuslara açılışı olmayan ülkelerde önemsiz diye düşünmemek lazım. Okyanuslar Zaten bunların ise... arasında bir bağlantı var yani. <gülüyor> evet. Deniz dediğimiz şey öyle adıcık olmuyor. Peki. Yani bu konuda çok önemli gördüğüm benim şahsen bir yazı yazan Sylvia Earle. Yani Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi. Baş bilimcisiymiş yakın zaman öncesine kadar. Şimdi de National Geographic'in e, araştırmalar yapmakla görevlendirdiği bir kişi Sylvia Earle yazmış. Bir de çok önemli bir kitabı var. The World is Blue diye. Yani dünyanın rengi mavidir. Yani kendi kaderimizle okyanusların kaderi nasıl birdir, tektir diye bir kitap yazmış. Yeterince anlamayanlar olur diye meseleyi belki ve onun da söylediği Bu diyor ki Tamamen birbirine bağlantılıdır Hayat sistemimiz Ve fotosentez yapan Organizmalar küçük o plankton Denilen mikro organizmalar Atmosfere de Bütün büyük ölçüde oksijeni Veren nefes alıp verdiğimiz Havayı da sağlayan onlardır Ve büyük miktarda da karbondioksiti Emen Depolayan Aynı zamanda da gezegenin kimyasını biçimlendiren, böylelikle de gezegeni istikrarlı bir hale getiren, hani başbakan sürekli olarak istikrar diyordu ya. Ondan bak bahsetmiyor bakıyordum. sanırım. Evet ondan bahsetmiyor ama istikrar da önemli bir kavramsa, işte yani okyanusların bir yaşayan sistem olduğunu ve haya, bizim de yaşamamız, bütün canlıların hayatta kalmasını mümkün kılan bir sistem. Yani hiç hayatta okyanus görmemişseniz bir de tamamen onun varlığına bağlıdır diye yazmış Silvia Aldığınız her nefesle içtiğiniz her damla suyla siz denize okyanuslara bağlısınız ve bu bağlantı kopuyor diye bu raporu 27 bilim insanının ortaya koyduğu raporu desteklediğim gibi diyor. Özellikle de açık denizlerde harita ve kirlenmeyi azaltmak ve sera gazları emisyonlarını kısa azaltmak konusunda 3'te hemen acil eylem ekliyorum önerisi diyor birincisi okyanusların sadece %5'i biliniyormuş %5'ini bilerek görmüş bilmek dediği görmüş durumdayız diyor bırakın haritasını çıkartmak ya da keşfini çıkartmak %5'i görmüş bulunuyor insanlar ee, ama şeyi çok iyi biliyoruz denizleri nasıl sömüreceğimizi tüketeceğimizi önce neler olup olmadığını bir görsek diyor ikincisi çok önemli kritik olarak hala iyi durumda olan bölümleri derhal koruma altına almak ulusal park gibi koruma altına almak gerekiyor ve hayatımızı onlara bağlıymış gibi hareket etsek çok iyi olur zaten onlara bağlı çünkü diyor Data, veri bankası, finan kurulması Ki buradan şeye geçelim. Ve bir üçüncüsünü de söyleyeyim üç şey e, raporu da ciddi almak zorundayız. Şimdi eylem hala umut olduğunu gösteriyor yoksa iyi olmaz diyor. Önümüzde baya bir gazete var bu Bangır Bangır İngiltere'deki bazı gazetelerde birinci sayfadan falan girdi mi manşet haber olarak? Bir gibi. tek Independent aslında. ama olsun. olsun bir da. tek Independent'da da olsa girdi. Bizde var mı? Yani ajanslar geçti çünkü dün bu haberi. Anadolu Ajansı'nda var. Okyanuslar tükenme aşamasına doğru gidiyor diye Anadolu Ajansı kaynaklı bir yarım sayfalık bir haber var. Tamam, Eyle. ajanstan geçilmiş. Evet. Ee, o kadar. O kadar, evet. Ve televizyonlarda da ben şöyle bir baktım hızlı bir şekilde. sık bu amaçla baktım. Bizde gündem farklı tabii. Gündem farklıydı, evet. Peki böyle bunu biz açık yeşilde konuşmaya devam edeceğiz ve var gücümüzle de bu meseleyi konuşmaya devam edeceğiz. Başka çaresi yok ama gerçekten insan biraz şaşkınlığa kapılıyor. Bu ciddi bir aymazlık durumu olduğunu gösteriyor çünkü. Yani ben diğer sayfaların iç kısımlarına bakmış değilim ama 20, ya benim 20 küsur gazeteden birinci sayfada buna yer verene hiç rastlamadım. Evet yani işte önümüzde insan hayatını ve canlı hayatını belki de sağlama almak, kurtarmak için işte bir jenerasyon kaldı. Büyük son bir haberdir şans. aslında evet, değil mi? Son şans diye söylüyorlar. Ve bunu söyleyenler yani Oxford Üniversitesi'nden, Diyan'ın gelmiş geçmiş en eski ve en saygın üniversitelerinden bir araya gelmiş bilim insanlarının ortaklaşa şey yaptığı açıklama. Evet. Yani pek şüphe yok yani abartıyorlar mı yalan mı uyduruk kaydırık mı bir şey söylüyorlar diye kendi bu anlatılan senin kendi hikayendir latincesinde söyleyeyim mi yok söylemeyin ee, şimdi ee, diyebiliriz ve şimdi o zaman bugün kayda değer başka bir haber yok deyip kapatabilirdi aslında, aslında böyle girdikten sonra <gülüyor> onu yapsak çok da Ters karşılanmaz ama başka haberler de var, işte var. bizim küçük Günlük hayatlarımızı etkileyen. Minik krizlerimiz olacak, büyüyecek krizler de var. Şöyle bakalım işte özellikle gece yarısının gelen bir yasaklama kararı var. Yüksek Seçim Kurulu'ndan, YSK'dan. Daha ileri gitmeden Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi bitmedi mi ya? Bitmedi. Seçimle beraber bitmiyor mu Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi? İşte bu seçimden arta kalan şeyler. Ama öyle bir şey olabilir mi? Seçim yapıldı. İşte YSK'dan... ...Hatip Dicle'ye... ...ciddi bir... ...Kuzey Kutbu alam veriyor. Hakikaten buna, buna bu mı, şeyde buna değilim mı hani. Acaba? Yok buna <gülüyor> geçmeyelim bir süre. Ona da geçeriz ama... ...önce şunun üzerine biraz duralım bence de. Ee, YSK hani semantik tartışma yapmayayım. Seçim şu demek seçim geçti bitti. Ona girmiyorum... Hukuki olarak GSK'nın e, seçimler yapıldıktan sonra bir yetkisi kalıyor mu? Bu gibi şeylerde. Yani hani çünkü vekilin girmesi işte son anda onaylandı. İşte mahsuben hesap kitap yapıldı. Fazladan yattı. Dört buçuk seneye sayıldı. Bir e, yıl, sekiz ay falan gibi şeyler değil mi? Öyle ayarlamalar çekildi. E sonra düşürüldü. Bunu da herhalde tartışmamız gereken konulardan biri. Tartışalım Ama, işte. E, yani çok iyi bildiğim bir alan değil doğrusu. YSK ve TSK e, önemli ağırlık, ağırlığı olan üç harfli kuruluşlar olarak hayatımızdalar. YSK'nın PKK propagandası yaptığı iddiasıyla aldığı hapis cezası kesinleşen ki bu cezada çok Geçimlere çok az bir zaman kala kesinleşmişti yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Aday listelerinin kesinleştiği tarihten oy verme günü saat 17'ye kadar ölüm veya istifa nedeniyle aday listelerinde meydana gelecek eksilmeler listelerin tamamlanmasını gerektirmez. Ancak aday listelerinde yukarıdaki nedenlerle boşalma olması halinde listedeki adaylar liste sırasına göre kaydırılmak suretiyle boşalan yerlere doldurulur demiş 25. maddesi milletvekili seçim kanunu. Örneğin. Evet, YSK'da buna dayanarak yüksek seçim kuruldu. Ona dayanarak buna dayanarak olduğundan bin, emin değilim. Ben de değilim. Yani bununla çelişir gibi duruyor aksine. Onlardan yani, iyi mi? Diyecek? İyi bilmiyorum. Hayır, yani şey, şimdi açtım ve oradan e, bakıyorum. Önce madde haberi madde. söyleyelim. Hatip Dicle'nin evet. gece esnası yakın alınan bir kararla milletvekilliği düşürüldü. Seçim, YSK tarafından. YSK tarafından BDP daha önce Dicle olmadan meclise gitmeyeceğini de açıklamıştı. Burada bir krizin ipuçları görülüyor. İpucundan fazlası artık görülüyor. Evet. Kriz geldi. Ee, yaratılmış bir kriz. İşte biz de seçim kanunu açtık şimdi milletvekili seçim kanunu. Onun içinde hani YSK'nın bu konuda yetkisi var mı yok mu? Tabii ki bunu hukukçular uh, bizden çok daha iyi biliyordur ama sanki biraz da çekiştirilip... E, uydurulmaya çalışılan bir giysi var gibi ortada. En azından o izlenimi veriyor. Bu da kanunun hukukun meşhuriyeti açısından pek de iyi bir izlenim olmasa gerek. E, hemen e, arkadaşımız Can Ton bize verdiği rakama bakıyorum. 78 bin oy almış. 78 bin oy alan birisi 78 bin kişinin aldığı oyla seçilen birisi ...YSK kararıyla girmemiş olacak... ...enteresan bir durum... Ee, ...onun yerine de... E, ...meclise... ...Adalet ve Kalkınma Partisi adayı... ...Oya Eronat meclise girebilir... ...deniyor... Er ...tabii yapılan bir itiraz var... Ee, ...onu da söylemek gerekir... ...henüz daha kesinleşmiş Yok. Takıcı. ...düzeltme kararı... Karar düzeltme başvurusu... E, ...yapıyormuş Atip Dişen'in avukatları... ...konuyla ilgili olarak... Ee, ama bu öncesinde seçimin öncesinde şimdi seçimin sonrasında alınan bu kararlar e, pek iyi bir izlenim bırakmıyor en azından. Hukuk devleti adına desek fazla mı acaba? <gülüyor> <Yani, gülüyor> faltarak konuşmuş oluruz durumu. Durum e, hakikaten hem siyasi ve pratik açıdan da ciddi krizler olacak. Hem de e, yani mesela bakalım şimdi şeye. Özgür Gündem gazetesi, Halkın Sabrını Sınamayın ünlemiyle vermiş haberi. Yüksek Seçim Kurulu'nun YSK'nın Dicle hakkındaki kararı geciktirmesi tepkileri artırıyor demiş. Daha onu verememiş herhalde. Yani o Özgür Gündem'in yetişmemiş herhalde. Tüm gazeteler baskı. yetişmemiş evet. karara. Yani dün YSK'ya getirilen Dicle hangi gerekçeyle savunmasını istendiğini sormuş. YSK yanıt verememiş. YSK'nın bu tutumu öfkeyi büyütüyor diyor. Yani YSK'nın Hatip Dicle krizi dün de çözülemediği şeklinde vermiş ki bu geç vakit gelen haberden haberi girmeye zamanı olmamış herhalde. Hasip Kaplan bir değerlendirme yapmış Twitter'dan yeni. YSK hukuku... Kötüye kullanmazsa diyor. Zamanında karar verse. Bu konuda böyle bir karar verecekse. Zamanında verse. O zaman halkta sandıkta farklı tercih gösterirdi diyor. 78 bin oy. E... Heba olmazdı. Şimdi 78 bin oy e, sanki bir sonraki sıraya bir eğer böyle devam ederse AKP mi geçecek? Evet. Öyle mi kullanılacaktı? Belli değil diyor. Sonuçta farklı olur diyor dolayısıyla. E, son derece yerinde bir tespit. E, en azından bu bakımdan biraz sanki... Bir de hukukçu olması açısından da önemli Mecliste çok sayıda da hukukçu var zaten Yine Evet ama işte e, YSK'da da Onlar Devazı. da hukukçu diyorsun evet. Peki Başka bir hukuk haberi daha var O da bir krize yol açabilir mi sence Özel yetkili savcılar Mehmet Ali pek güzelle Nihat Taşkın'ın Mehmet Haberal Haberal ve Mustafa Balbay'ın Meclise gitmesine itiraz ettiği Haberi de var Hatip Dicle'nin ardından bu milletmek. konuda ama alınmış bir şey yok henüz. Karar yok. yok. Savcı görüş bildirmiş. Ee, o yüzden şu anda bunun üzerinden e, çok konuşmak biraz spekülasyona girecek ama eğer bu konuda e, bir karar alınırsa ne karar alındıysa alınsın bir kriz olacak burada da o da e, evet, evet işin gerçeği yani. Yani onlar da oy alıp seçildiler yani. Evet. Yani bu seçim eğer bir oyun olarak kabul edilmiyorsa ki bazı kesimlerde bunun böyle de görüldüğüne dair işaretler var. Ama galiba oyun değil. Hatta bütün demokrasiyle yönetilen ülkelerin oynadıkları en oyun olmayan oyun diyebiliriz. Evet. İşte Te zaten bunun bir, buna için bir oyun kullan. muamelesi yapmak son derece tehlikeli. Ee, o zaman insanlar bu sisteme hem tehlikeli hem umut verici bir yandan baktığımız zaman insanlar sisteme inançlarını birdenbire biliyor. Ee, sonrasında da işte yakından izleme fırsatı bulduğumuz bir takım ayaklanmalar çıkabiliyor. Yani şunu diyor savcılarda mahkemeye sundukları bir görüş vermişler. 83. madde ağır cezalık bir suçtan seçim öncesi soruşturulanlar için vekilliği önleyebilir ve önleye Cumhur Ceza Muhakemeleri Kanunu 100. maddesinde tutukluluğun devamını gerektirdiğini savunmuşlar. Peki tutukluluğun devamı değil de tutukluğu kaldırsa bir sonraki celsede mesela Olur ya her zaman kaldırılabilir Kaldırılması bekleniyor zaten Her seferinde tahliye talebinde de bulunuyor hı hı. E O zaman ne olacak peki Diye de bir soru Başka bir bu hukuki açmaz Doğmaz mı Ayrıca savcılar şunu da demişler Sağlıkların tutukluluk halini gerektiren delillerde Değişen bir şey yok Tahliye talebi reddedilsin demişler Ama e, ve Buna karşılık mesela BDP'li bu... sabah Tuncel içinde Bir karar alınmıştı ya Evet. O da emsal olamaz zira haber al ve Balba için Tuncel'den farklı olarak delil karartma şüphesi olduğu da ifade ediliyor. Yani bu tip. Tüm bunlar seçimden önce yapılması gerekmez mi? Aynen. Sonra Tüm ruh o... içindeki çelişkilere e, zaten yüksek seçim kurulunun görevi de seçimleri ilişkin e, düzenlemeleri yapmak, düzenli ilerlemesini sağlamak değil mi bunun? Taş, seçimden tamam, sonra öyle. yapmak ne oluyor ya? Seçimden sonraya bıraktılar. Seçimden sonra her şey düzelecek demişlerdi bize ya. Değil mi? <gülüyor> her şey güllük gücistanlık olacak dememişler. Biz mi? de inandık ama işte. Kriz olmayacak. Evet istikrarlı bir şekilde. Barış, istikrar ve huzur. Galiba doğru söylememişler. Evet aldattılar bizi ya. Şey, Volkan söyledi. Volkan mı söyledi? Evet. Çıkışta koridorda görüşürüz Volkan'la o zaman. YSK'nın bu arada şey e, bir Fordist yaklaşımı var. Henry Ford demiş ya. Hani, e, ona atfedilen bir laftır en azından. Bilmiyorum. İşte, istediğin renk otomobili seçebilirsin. Siyah olduğu sürece. Evet. Bizim belirlediğimiz vekiller olduğu sürece istediğin vekili seçebilirsin mi oluyor? Burada? YSK için bir yorum yapmak istemiyorum ama bir e, bir bardak suda bir kriz yaratılmaz durumunda Gene Türkiye yani Bu konuda Eşi menende olmayan bir ülke yani Çok geniş Konuşmak istemem bütün dünyadaki Ülkelerin siyasi çalışmalarını bir siyasi... Pazarı olsaydı Ama, danışmanlık Konusunda çok Ciddi ismi olurdu Türkiye'nin de bunun içinde evet Başvurulan yani, bir e, Kaynak olurdu diyelim Müthiş bir şey yani e, Hakikaten her durumu bir krize dönüştürme konusunda bir deha sivil bürokrasi de Türkiye'nin. TSK'da yani Türk Silahlı Kuvvetleri de askeri bürokrasi olarak da hiç fena çalışmaz bu konuda. Yani YSK'da sivil bürokrasi olarak başarılı ama başka pek çok kurumda sayılabilir tabii. bayağı ilginç bir şeye doğru gidiyoruz Bindik bir alamete gene. YSK alametine binmiş. Gidiyoruz. Seçim geride kalmış durumda. Evet. Beşiktaş'ta uçak savar mermisi bulunmuş. Çöpte. Nerede? Beşiktaş'ta. Yıldız Caddesi üzerindeki çöp konteynerindeki polis gelmiş. 11 adet G3 mermisi ve 2 adet uçak savar mermisi bulunmuş. Ya Bir yerlerde el altında kalmış. Şimdi bela olmadan şunları... ...atalım gibi bir yaklaşım mı acaba bu e, Vallahi bilemiyorum. Benim ama... E, ...genel fikrimi soracak olursan... ...kimse sormuyor ama ben gene de... ...sormadan da söyleyeyim. Gerek Hatip Dicle'ye gerekse... E, ...Haberala ve Balba'ya... ...hiçbir engel tanımadan... ...meclise girmelerinin... ...sağlanması ve bir an önce... ...sağlanmasında çok büyük yarar ver. Seçildi insanlar. Yani... <gülüyor> uğraştırmayın bizi bir sürü insan oy verdi seçimlere girdiler propagandalarını yaptılar kampanyalarını yani bu saatten aldılar. sonra işin hani trajikomik kısmının komik kısmına daha çok yoğunlaştık ama bir de trajik kısmı var sizin oyunuzun hiçbir önemi yok demekle eşdeğer bu ee, bunu söylemek lazım evet YSK ile olmaz bu iş yani Başka şeylerle de olmaz. Bu oylar verildi ve onlar meclise girme hakkını kazandılar. Beğensek de beğenmesek de Kürt olsalar da Ergenekonsanları da olsalar fark etmiyor. Benim naçizane kanaatim budur buradan. Bakış açınız evet, değişebilir lanet edebilirsiniz ama gidip de böyle paşa paşa oy kullanıp da daha sonra olmadı tamam geçersiz bu. Biraz oyun bozanlık mı denir buna ne denir? Oyun bozanı hoş bir şey Fafif. tarafı vardır değil mi? Onu whistle blower için falan kullanıyoruz. Böyle bozmayalım. O de teslim etmeyelim. Etmeyelim peki. YSK'ya da böylece bayağı bir şey var. Peki. Burada ara verelim sonra devam edeceğiz. Açık gaste. Take the ribbon from your hair.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 Tomorrow's out of sight And it's sad to be alone Help me make it through the night I don't care what's right Tomorrow's out of sight, and it's sad to be alone. Help me make it through the night. I don't wanna be alone. Help me make it through the night. Help Me Make It Through The Night Geceyi sabaha eriştirmede yardımcı ol Bana yalnız kalmak istemiyorum Yarını şeytan alsın götürsün Sözleri böyle Azıcık söylersek bakarsak Bu Help Me Make It Through The Night Gene Chris Christopherson'ın en ünlü Bestelinden biri çok sayıda insan tarafından Söylenmiş, yorumlanmış En ünlü yorumlardan birini de Biraz önce size dinlettik O da kraldan Elvis Presley'den geldi Chris Christopherson 75 yaşını Bugün idrak ediyor onunla. Ondan bazı parçalar Hem kendi sesinden Hem de yorumlarından çalmaya devam edeceğiz Eğer imkan var imkanı bulabilirsek İhtiyat payını söyleyelim Evet şimdi YSK'nın Yüksek Seçim Kurulu'nun Yol açtığı krizden bahsediyoruz. Bu Yüksek Seçim Kurulu inatla aslında bir sürü de iş yapıyor. Hatip Dilden'in milletvekilliğine düşürdü. Ya yani Hatip Dilden'in milletvekili düştü diye haberler var. Mesela NTV'ye mesela bir şu şey. anda Bu başlık doğru değil bir kere. Henüz doğru değil. Çünkü avukatları karar düzeltme başvurusu yapmışlar. bir de şu var. Yani seçimden önce aralarında BDP'nin de sekizdi 7. Adayın da bulunduğu 12 bağımsız ile ilgili bir iptal. Adaylıkların iptali kararı vermişti YSK. Daha sonra başvuru oldu. Bu karar düzeltildi, değiştirildi. E, yerel mahkemelerden gelen belgeler ışığında örneğin. E, o zaman Ali Em'e bazı sorular sorulmuştu YSK başkanına. E, işte, o mesela 17 Nisan'da alınmıştı bu karar. Bir eksiklik var mıydı? Eksik belgelere dayalı bir karardı demiş bu soruya cevap olarak. E, illerden bildirmemiş. Orada sıkıntı var. Kararları takvime göre veririz demiş. Bir de. Kararlar ilkelere göre verilir aslında. Takvime göre falan verilmez benim Yine benim benzer bir soru işte. Nereden çıktı? Neden çıktı bu kriz? O soruluyor. Kriz diye bir şey yok. Verilen cevap. Her şey yolunda. Bir takvim var. Ona göre seçimi yürütüyoruz. Tamam. Tamam. Gregorian takvim mi? Julian Ama takvim mi? Kameri mi, mi? Ona göre seçimi yürütüyoruz. Seçim bitti mi? Evet bitirmiyorlar seçimi. Yani e, neresinden e, tutulacağını da insanın kestiremediği şeylerden biri. Bir kere terör örgütü propagandası yapma suçundan bir yıl 8 aylık hapis cezası alması ne demek? Bir. Kurulun YSK'nın bu karara gerekçe olarak bunu göstermesi ne demek? iki? Anayasanın 76. maddesine vurgu yapılan gerekçede, örgüt suçundan bir yıl veya daha fazla hapis cezası alanların milletvekili olamayacaklarını hükme bağladığı belirtilmiş 3. Peki bu belirtildiği halde neden o zaman verildi, girmesine izin verildi? 4. Ee, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi geçen hafta bir karar verip KCK davası kapsamında tutuklu kaldığı 453 günlük sürenin bir yıl 8 aylık cezasından mahsup edilmesini kararlaştırılmıştı. Bu ne demek? 5. Cepte 4,5 sene var çünkü değil mi? Evet. YSK'nın peki yeterli. daha önceki açıklaması kararın savunmasını aldıktan sonra verileceği yönündeydi bu 6'ı. ...tutuklu olan Dicle'de dün Diyarbakır İl Seçim Kurulu'na savunma için gitmiş ve ek süre istemişti 6. Altı. Bu 6'nın parçası 6B. Fakat bu savunmasının beklenmemesi durumu var. 6 Bir de 7. ve belki de 1 olan YSK'nın daha önce o bir gün içinde karar değiştirdiği olay neydi? Bazı milletvekili DSP'den... 12 bağımsız milletvekili arasında 7 tane de BDP destekli milletvekili vardı. Adaylıklarını iptal etmişti. Daha sonra... Bir hamle Ama belge ki. belge eksik. İşte yerel mahkemelerden yeni belge işte tartışmaları yaşandı. Memnu hakların iade edilmesi tartışması üzerinden maruz bırakıldık böyle terimlere, kavramlara bir süre. Ve hop verdi. Bir gece içinde. Bir gece içinde. Şimdi bitmiş seçimden sonra seçilmiş bir adayın milletvekilinin düşürülmesi konusu var. Bunu yapan da yüksek seçim kurulu. Yani hani başka bir e, milletvekili düşürülmesi için mekanizma olabilir. Bu normal var mıdır veya nasıl işler e, bilmiyorum ne durumlarda işler ama seçimden sonra seçim kurulunun yapması ilginç. Evet ilginç yani... İlginç de bir gece içinde yani çaldık parçayı ama onun için çalmamıştık ama onlara ithaf edebiliriz bir kere. Bu geceyi geçirmeme yardımcı ol yani geçmiyor uykusuz kalıyor insan bu gecede. Ya da yüksek seçim kurulunun yüksek mevkini düşünerek yükseklere kar yayıyor türküsünde çalabiliriz. Sen bu işin sonunu hiç düşünmedin mi diye biten. Yani ister Chris Bugün tabi bu işin sonu Türk. meselesi. Bugün çeşitli yerlerde de e, toplantıları, protestoları olacak. Üşümedin mi vaziyetle? Bakalım göreceğiz ondan sonra ne olacağını. E, bir dinleyicimizden de bir soru gelmiş. E, güzel bir soru. Biraz retorik bir soru olmakla beraber e, yerli, haklı bir soru diyelim. Onu iletelim. Ceza hukuku konusunda pek bilgisi olmadığını belirtiyor dinleyicimiz. Diyor ki. Buna rağmen bir seneden fazla hapis yatmasına sebep olan bir suç işlediği için hatip dijicilerin milletvekili düşürülebiliyorsa adil olmayan bir karar vererek dört sene boşuna hapis yatmasına yol açan hakimin hakimliği veya dönemin adalet bakanının bakanlığı da düşürülebiliyor mu şeklinde bir soru. Ve onlara ben onu da ona ilaveten uzatarak by extension da şeyi sorabiliriz. Onlara karşı da tazminat davası açılabiliyor mu ayrıca. En azından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde filan. Ee, i̇ç hukuku tüketmek lazım. Siz daha iyi bilirsiniz. <gülüyor> Başlayalım tüketmeye bir şeyleri. Tükenmiş gibi zaten. <gülüyor> Tükenmiş gibi duruyor. Peki bunu bırakıyorum burada. Ama e, bayağı ciddi bir fünye yakılmış durumda. Bu arada balyoz davası kapsamında tutuklu yargılanan emekli korgeneral Engin Alan'ın tahliyesine ilişkin başvuru da yarın değerlendirilecekmiş. Bazı gazetelerde de ona efsane komutan sıfatı yakıştırılıyor. Neden olduğunu bilmiyorum ama. Bir efsanesi var demek ki. Vardır herhalde. Peki, onu geçiyoruz. Şimdi... Balyoz planı soruşturması, özür dilerim, kapsamında e, mahkemeye sevk edilen 3 muazzaf asker daha vardı. Bunlardan ikisi tutuklanmış. E, aralarında Kor General Ziya Güler'de bulunuyor. Ziya Korel mi, Gülen mi? Z, e, Kor General Ziya Güler. Güler, evet. Radikal'den aktardığım haber bu. Evet, yani... Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Aksay'ın arkasındaki Üç isimden ikisi deniyor Milliyetten de bakayım Orgeneral Balanlı ile Korgeneral Pulat tutulmuşlardı Dün de Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Güler de Eklenmiş Bu gelişmelerin ardından da Hasan Aksay'ın görev süresinin Bir yıl uzatılma ihtimali de iyice güçlendi Diyor haberde Peki Bunu da geçelim böylece ve günün diğer bir Türkiye'den önemli haberine, bu şey hala geçerken aklıma takılıyor. Uçak savar mermisini çöpten çıkması da çok sık rastlanan bir şey. Türkiye'de çok sık rastlanan olaylardan biri. Özel Ve haberin detayı da... Denizden şimdi, ve başka yerlerden çıktığına şahit Deniz olduk. Deniz toprağın içinden, çöp konteynerinden de her zaman bazen ceset bazen o çıkıyor bazen kafası cesetler cesetlerde çıkabiliyor bazen G3 mermisi ve uçaksa var mermisi de çıkabiliyor fakat haberin en güzel detayını atlamayalım e, konteynerde incelemeler yapılmış o zaman çıkmış işte 11 adet mermi ve G3 ve 2 adet uçaksa var ama cümlenin başı özel kıyafetli uzman ekipler tarafından Konteyner'de yapılan inceleme diyor. Bu detay önemli. Tabii o detay önemli orada. Vurgu doğru yeri. Evet onu da geçtim. Ben de özel kıyafetimle şimdi haberleri takip etmeye devam ediyorum. Haber takip için geliştirdim. O koridora asla, küçük askılara astığımız kıyafetler habere göre değiştirilecek. Bundan haberin yoktu ama Ben Mardi Gras kıyafeti sayetmiştim onunla. <gülüyor> O yağlı salı. <gülüyor> evet. Şimdi bir tuhaf haber daha var. Tuhaf mı bilmiyorum ama borsada manipülasyon yaparak 100 milyon lira haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla insanlar gözaltına alınmış bazı kişiler. Tuhaflığı tu nerede? Hani borsada manipülasyon? Yapılmaması lazım. Yapılmıyor mu zaten diye sormak lazım. Tabii ki yapılmaması lazım. Yüksek seçim kuruluna gönderelim. Ya işte fazla sinik bir duruş olmasın ama imtina edelim ondan da hani bu böyle ülkeler bazında falan yapılan bir manipülasyon sonuçta. Bunu engellemek üzere getirilmesi önerilen işte Tobin vergisi falan gibi vergiler de var spekülasyonla. Zor durumdaki ülkelerden böyle para kaçışını engellemek üzere. E, bu manipülasyon zaten yapıldığı biliniyor. ayuka çıkmış durumda pek çok kimseler tarafından. Ama işte ufak çaplı herhalde bu manipülasyon aldığım kadarıyla. Biraz daha. E, çok ufak da sayılmaz. Ne kadarmış şeyi? Yani 100 milyon lira. O kadar ufak sayılmaz yani. Çok daha büyüğü var. var bu da önemlidir tabii ama. Ya aralarında eski kaleci ve A milli takım antrenörü Engin da bulundu. 35 kişi gözaltına alınmış. Ee, burada da ilginç bir detay var. Deminki haberde özel kıyafetli memurlar vardı. Burada da gene görünüşle ilgili gösteri toplumuna ilişkin başka şeyler var. Operasyonda yakalanan kişilere ait... Ferrari, Mercedes, Porsche ve BMW marka çok sayıda otomobile de el konmuş. Burada markalar önemli tabi. Evet, yani. Fenerbahçe. kötüsü yok diyorsunuz. Evet, Fenerbahçeli eski futbolcu mecnur çoğan başını çektiği gruba baskın düzenlenmiş. Öyle diyor. Çoğan borsa yasa geçen sene kaldırılmış. Mecnur çoğan Adı daha önce de çünkü borsa manipülasyonlarına kat, karışmış. Ve iddiaya göre çete bunu da milliyetten okuyabiliriz. Değeri düşük bir hissede alım yapıp değer yükseltiyormuş. Sonra çete yükselen hisseyi küçük yatırımcıya satıyormuş. Bu şekilde 100 milyon liralık vurgun yapılmış. Gözaltına alınanlar arasında klübünü de söylemesek mi acaba? O da reklama girer mi? Bilmiyorum. Söyleyelim yazmışlar. Fenerbahçe eski futbolcu Şenol Usta Ömer de varmış. Ayrıca Beşiktaş teknik direktörü Tayfur Havucunun da bulunduğu öğrenilmiş. Olayla bağlantılı olarak yatırım hesapları dondurulan. Ama o hesabı dondurulmuş yani şey. Evet. Öyle. Yani. İnceleme amaçlı olarak. Evet. Evet. Fısıltı çalışıyormuş. Tayfura blokaj. Evet. E, Engin İpekoğlu da hem Fenerbahçe'de hem de Beşiktaş'ta kaleciydi galiba. E, Şenol Usta Ömer'de 17 yaş altı milli takım teknik direktörüymüş. İşte böyle. Bayağı vakitleri var herhalde. E, bu insanların neyse. Fazla bir şey dememek lazım. Daha henüz devam eden soruşturma falan filan değil mi? Evet devam ediyor. Orada duralım. Bence. Ama hazır bu gibi şeylerden bahsederken bir de Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın da e, aralarında bulunduğu 7 kişinin e, gizli kalması gereken bilgileri temin ettiği iddiasıyla yargılanmalarına da devam edildiğini de belirtelim. Yani bu spor ve soruşturmalarla o kapsamdaki kıyafetimle yapıyorum şimdi. Özel giysilerimi giydim. Rengi fena değil değil mi? Mor yakışmış. Ee, bu kendisiyle birlikte altı sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 334. maddesinde düzenlenen açıklanması yasaklanan ve nitelik bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin ettikleri suçlaması yöneltilmiş. Burada tabi iş karışık e, silah var. Gizliliği ihlal deniyor ama asıl mesele askeri silah ihaleleri. Yani burada TSK var, YSK yok. E, Sanık Aziz Yıldırım da Fenerbahçe Kulübü Başkanı seçilmeden önce ticari hayatta daha aktiftim. Şirketler aracılığıyla genelde, e, şirketler aracılığıyla genelde askeriye'nin bina tipi, tipi ihalelerine girerdim demiş. Ama kulüp başkanı olduktan sonra ticari hayattan bir nevi çekildiğini belirtmiş. Bunu yorumlamanı rica edeyim. Bir nevinin yoruma ihtiyacı yok ki. Bir anlamda bir anlamda devam ediyor. Demek öyle mi? He. Bu yani şey benzetmesi burada uygun düşmez yani. Hamilelik mesela. Biraz bir nevi hamile diyemeyiz değil mi kimseye? Hmm, Derseniz hoş karşılanmayabilir. Daha ziyade müdürlerim aracılığıyla bu işlerin içindeyim demiş. Meseleyi kavradın değil mi şimdi? Kavradım işte. Askeri silah ihalesiyle ilgim yok demiş. Milli Savunma Bakanlığı'nı ilgilendiren TAFİKS isimli ihaleyi 96'da aldım demiş. ...esas meşguliyetinin de... ...bu ihalenin edimini yerine getirmeye yönelik... ...bağımsızmış oldu. bu müdürler herhalde... Evet. ...yani müdürlerim... ...diyor ama... ...bir de Suriyeli... Kaynaklı. ...bir kısım iş adamı da var... ...bu haberlerin yazılma dili de... ...giderek... ...iç hale gelmeye başladı... ...bir nevi ticari hayattan çekilmeden... ...sonra... ...Suriye'li bir kısım iş adamı... ...işin içine girmiş... Türkiye'de imal edilen bir askeri mermiyle ilgilenmişler. Bir nevi ilgilenmişler yani. De, o zaman da ben de demiş Yıldırım bu işlerde tecrübeli oldun, bir çeşit tecrübesi olduğunu. Bunu ben ekledim artık. Özel kıyafetim böyle konuşturuyor. E, düşündüğü için bir kısım bilgiyi faksla istemiş. Bunu ben eklemedim bir kısım orada var haberde NTV MSN bir siyaferinde müthiş bir haber olmuş hakikaten <gülüyor> aralarında bir kısım telefon görüşmesinin geçtiğini de bu, tamamen bu konuya yönelik olduğunu ifade etmiş Roketsan Suriyeli iş adamı haber değil. dahil her şey kısmen olmuş gibi bir izlenim oluştu bir, bir, nevi. bir nevi öyle bir izlenim değil bir nevi öyle olmuş evet işte bu da böyle. Bir de eksi sözlük yazarlarının ifadeye çağrılması haberi var. O da ilginç bir tartışma. Ee, i̇şte ekşi sözlükteki bazı başlıklar altında işte dinle ilgili e, bazı. Işte ne deniyor sonra sözlük şeyinde jargonda entry veya artık bir nevi başlık. yazılar yani. Evet. E, yazan 50 sözlük yazarı e, bilgileri istenmiş bilgileri verilmiş sözlük tarafından ama yazarlarına haber verilmemiş bu arada sözlük tarafından. Öyle, Öyle mi? mi? Evet. Yani savcılığa bilgilerinizi verdik bilgisi yazarlara verilmemiş. İşte bu sözlükten yapılan açıklamada, ilk sözlükten yapılan açıklamada e, kanunen bunun önünde engel var falan deniliyor ama bu da tartışmalı. İtirazlar da var bunu. Onu da belirtelim. Evet, bu da bir nevi geçlik değil mi? Bir nevi. Evet. Ee, Bunun dışında e, Türkiye'den biraz uzaklaşırsak çok da uzaklaşmam Yunanistan'a kadar gidelim dün. Bir dün nevi, nevi uzaklaşalım diyorsun yani. <gülüyor> Takılmasın bu böyle. Gün geçmez sonra. <gülüyor> Kısmen yaşamayalım hayatımızı. Buradan yani bu, Türkiye'den çıkmak zor. Evet. Bugün çok zor yani. Bugün çok zor gerçekten ama çok da uzaklaşmayalım Yunanistan'a gidelim. Önemlidir dün verdiğimiz evet. e, bu hafta başına verdiğimiz haberler açısından ee, Yunanistan'da dün e, akşam Papandreou hükümeti güven oyu e, aldı meclisten. E, tahminen o göreve kimsenin talip olmamasıyla alakalı da bir durum olabilir şu anda. Ve bugün yeni kesintileri içeren paketi meclisten geçirecekmiş Yunan parlamentosu halkın yüzde seksenini istememesine rağmen işte bu da demokrasi size. Evet çok acayip bir durum var buna da belki tekrar dönme fırsatımız olacak şimdi ara vereceğiz. 930 buçuk on arasında da tekrar Türkiye'den de birkaç şey var. Bu şey de önemli. İyi telefon bağlantımız var. Ondan sonra ha, zaman kalırsa kalırsa doğru Türkiye'deki haberlere döneriz. O zaman şeyi de hemen söyleyeyim ee, Sivas olaylarıyla ilgili olarak da Madıman yakılması otelle ilgili 37 kişi e, hayatın kaybetmişti malum. Ana davadan dosyalara ayrılan altı firari sanık hakkındaki suçlamalar zaman aşımı gerekçesiyle düşmesini talep etmişler. Böyle de bir problem var. Bir de e, AKP'nin seçimden sonra Ankara-Kudüs hattında gizli diplomasi olduğu haberleri var. İsrail ile ilişkilerde. Yeni gelişmeler var, gizli görüşmeler yapılıyor dendi. Netanyahu da Erdoğan'a tebrik mektubu yazmış. İlgi çekici olan konulardan biri de şeydi, üstünde fırsattı bulamamıştık konuşma fırsatı ama çok önemli bir şey vardı. O da e, Mavi Marmara gemisinin arızasının giderilememesi dolayısıyla teknik sebeplerle ama arızasının giderildiği de birkaç gün önce bu açıklamadan yine açıklanmıştı. Yani tamir edildiği açıklanmıştı. Arıza değil yani tamir edildi. Tamir, tamir edilmişti. Teknik sebeplerle yola çıkamayacak olduğunu İHA'dan açıkladılar. Tam da bir gün önce de İsrail'den şey gelmişken yani tebrik vaziyetinde gelmesinden sonra biraz düşündürücü İHA'nın ne kadar sivil ne kadar toplum soruları maalesef e, buradan belirmiş. Bir oldu. nevi teknik arıza mı, bir nevi diplomatik problem arıza mi? mi, arıza mı? Bunu çözemedik. Çok önemli. Kısmen o, mü? kısmen o. Evet. Onu da söyledik ama doğrusu saygınlığı da biraz zedelenmişti. 9 kişi orada kafalarından vurularak öldürülmüştü öyle teknik bir arıza açıklamasıyla kolay kolay. En azından benim için kabulü kolay olmayan bir açıklama bu teknik arıza meselesinin. Açık Gazete Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Evet dünya, mülteciler günü ve haftası da devam ediyor yanılmıyorsam. Evet. E, onunla ilgili sen de derin bir yazı yazmışsın. Biraz biz de konuşma fırsatı bulmuştuk azıcık. Göç ve mülteci konusunun ne büyük bir problem olduğunu hepimizde hayat açısından. Ama istersen bununla devam edelim. Ee, devam edelim bence de. Zaten bizim bu programın benim açımdan e, çok e, iyi yanlarından biri de yazdığım e, yazılara denk gelen bir günde yapılıyor olması. O yazılarda yazmadıklarımı burada daha fazla söyleme imkanı bulmam tabii. E, hem önemli bir konu benim de konuşulmasını istediğim, tartışılmasını bilinmesini istediğim çok boyutu var. ...bundan birkaç program önce... ...yine konuşmuştuk sanırım değil mi? Evet. Yani büyük bir yere olduğunu... ...ne, ne zor bir konu olduğunu... ...konuşulmasının ve çalışılmasının da... ...hiç kolay olmadığını söylemiştik. <gülüyor> o programda... ...belki söz etmemiştik. Belki değil galiba. Yani kesin söz etmemiştik ama... ...sürgünle ya da mültecilikle... ...ilgili... ...bu iki terim günlük dilde... ...aynı anlamda kullanılır aslında. Aralarında fark olabilir... Onu da belki biraz sonra konuşuruz. Ama sürgünle ilgili en e, hoş giriş cümlelerinden birini e, Edward Said'in Kış Ruhu e, Sürgün Üzerine Düşünceler Denemesi'nde e, makalesinde e, okumuştum. Sürgün hakkında düşünmek tuhaf bir biçimde davetkar hatta kışkırtıcı bir şeydir de evet. der. Ama sürgünü yaşamak korkunçtur. Şey bunu böyle söylemesinin nedenini tabii açıklıyor. Dünya Edebiyatı'nda sürgünle ilgili çok fazla e, eser var. Yani Romanlara konu olmuştur, denemelere, şiirlere konu olmuştur. Hatta sürgünlüğün e, yaratıcılıkla e, eşdeğer bir e, şey olduğu da e, hep söylenir. Pek çok kişi olarak söylemiştir. Dünya Edebiyatı'nın çok büyük isimlerinin Önemli e, sayılacak bir kısmının sürgün olduğunu e, anlatıyor zaten Edward Sahip burada. <gülüyor> e, yine mesela şimdi elimde bu programa başlamadan göz atmak için aldığım bir kitap var. Juan Goytisolo'nun e, Yeryüzünde Bir Sürgün adlı e, kitabı bu. Goytisolo da benim çok sevdiğim İspanyol yazarlardandır. O da hani öyle yersiz yurtsuz olmanın ee, ne kadar aslında iyi bir şey olabileceğini, yani vatan diye o insanı kuşatan illetten kurtulmanın, onun hayatı belirleyen bir kategori olmaktan çıkmasının kendisi için ne kadar iyi bir şey olduğunu, e, ne kadar arzu edilir bir şey olduğunu söyler mesela. Ama sürgünü yazmak, sürgün üzerine yazmak belki böyle özellikle edebiyatta, ee, insanları e, bir, bir, bir derinliğe davet eder. Hatta daha ufuklarını genişletmeye kışkırtır. Lakin Edward Said'in dediği gibi sürgünü yaşamak aynı şey değildir. O korkunçtur işte der. Hatta devam eder. Sürgün bir insanla doğup büyüdüğü yer arasında. Benlik ile benliğin gerçek yuvası arasında zorla açılmış olan onurmaz gediktir kadar açık bir şekilde söyler ve gerçek sürgün bir nihai kayıp durumudur diyor. E, bu, bu kayıp da öyle e, giderilebilecek bir şey değildir diyor. Şimdi Dünya Mülteciler Günü'ne dönecek olursak buradan... ...tabii 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü olarak ilan edildi mülteci denen e, kategorinin... ...hukukta bir tanımı var, uluslararası hukukta, iç hukuklarda bir tanımı var... Mültecilik bir süreç, sonunda elde edilen bir hukuksal statü e, olarak bilinir ama dediğim gibi yani günlük dilde biz e, bütün zorla göç ettirmişler ama özellikle sınır ötesi göç olayını yaşamak zorunda kalanlara e, mülteci diyoruz zaten. E, bence bunda bir yanlışlık da yok. Mesela şimdi Suriye'den tırnak içinde yine sınırlarımızı aşıp gelenler, mülteci denir. Hatırlarsınız e, Irak'ta e, Sattam'ın saldırısından, korkunç saldırılarından, katliamlarından kaçıp gelenlere de e, işte peşberge deniyordu günlük dilde ama onları, onlara e, daha bir rafiyet elip kullanmak istendiğinde de mülteci deniyordu. Aslında bunlar uluslararası uluslararası açısından mülteci değiller. E, Yine de dediğim gibi bu mülteci dediğimiz zaman aklımıza gelen şey toprağından zorla koparılmış ve zorla başka yere sürülmüş kişi gelir. Ee, bu bu, bu, bu e, bir boyutudur bana göre. Çünkü mültecilik yine edebiyattan da hareketle söyleyebiliriz ki sadece öyle sınırlar arası zorunlu göç hareketi değildir. Yani sınır aşırı zorunlu göç hareketinden ibaret değildir. Bir de tabii ki iç mültecilik dediğimiz bir şey var. Ee, Edward Said'in biraz önce aktardığım tanımında benlik ile benliğin gerçek yuvası arasında açılmış olan tamir edilemez gedik bir insanın iç, dünyası, iç dünyasında da yaşayabileceği bir şeydir. Bizatihi bir insan bir tek birey e, mülteci olabilir. Kendi benliğinden kopup başka bir e, yuvada benliğinin gerçek yuvası saymadığı bir yerde bir hayatta bir varoluşta e, tutulabilir. Bu da mülteciliktir aslında. Ben biraz da e, bu boyutlarına dikkat çekmek istedim. Bu Dünya Mülteciler Günü üzerinden. Ya çok konuştum. Bari ya, ya, şey de mesela Birleşmiş Milletler'in verdiği rakamlar da gerçekten Korkunç, mi? Korkunç, 44 milyon. milyona ulaşmış. Ayrıca da son bir açıklama okudum. Şimdi maalesef bulamadım ama bunun yakın gelecekte çözüleceğine dair herhangi bir ibarede olmadığını söylüyordu. İsveçli bu mültecilerden sorumlu kuruluşun başında. Evet. E, bu aslında 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana da hep söylenen bir şey. Bak bu multikjistik dediğimiz statünün, kurumun e, uluslararası hukukka girişi bir teknik terim olarak uluslararası hukukka girişi 2. Dünya Savaşı'ndan sonradır. 2. Dünya Savaşı'ndan e, savaşının e, devam ettiği sıralarda ve hemen sonrasında dünya belki de tarihin en büyük Göç hareketini yaşamıştır, bu zorunlu e, göç ve mültecilik. Daha sonra zaten bir düzenleme yapmak yeri duyulmuştur, bir sözleşme hazırlanmıştır falan. O zamanlarda milyonlarla ifade ediliyordu. O dönemleri çok acı ve yakıcı bir şekilde yaşamış olan e, yazarlara bakarsak, filozoflara, düşünürlere, mesela Hannah Arendt'e bakarsak, Bununla ilgili çok şey yazmıştır. Ee, sadece o değil mesela. Adorno'nun e, Minima Moralia*sında da bir, bir iki bölüm var ki yani o küçücük e, denemeler e, şeklinde. Evet. Bir iki yer var ki okuduğunuzda militeciliğin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ne kadar yaygın ve ne kadar travmatik bir olay olduğunu görebilirsiniz. Şimdi o günlerde de azalmamıştı. O günlerde de çoktu sayı. Bu sayı pek azalmadı. Çünkü... Bir ülkeden bir ülkeye göçün çeşitli sebepleri var. Birleşik Sünnetler'in kaynaklarına da bakarsanız bunların başında zaten iç savaş veya yaygın iç çatışma durumu gelir. Sonra tabii mesela bir baskıcı rejimden kaçanlar vardır. Evet, Şimdi Suriye'de yaşadığımız durum... İkisini de barındırıyor gibi yani bir yanda bir iç çatışma havası var ama öbür yandan bu iç çatışmada devlet otoritesini temsil eden tarafın başvurduğu korkunç durum yöntemleri var yani kıyım yöntemleri var ya doğrudan doğruya zulme maruz kalmak ya da zulme maruz kalacak olmak korkusu. Evet yani. En önemli nedeni. Evet savaş, iç savaş, zulüm ve bir de tabii yoksulluk. Ama ha, şimdi ona hı. geleceğiz. Evet. Doğal afetlerden dolayı da bir zorunlu göç hareketi yaşanır. Yani çok büyük bir e, deprem, işte e, tsunami falan, bu, bu volkan patlaması, buna gibini, buna benzer nedenlerle de bir, bir, göç zorunlu göç hareketi yaşanır. Bir de doğal deniyor ama aslında tamamen yani insan kaynaklı evet. olduğu çok, söylenen evet, küresel sayılıyor. iklim değişikliği meselesi var ve evet. çok ilginç bir şey mesela çok eski bir nokta var elimde. Evet. E, rapor var. E, Ta 2007'de e, verilmiş hı hı. E, Birleşmiş Milletlerin iklim mültecilerinin durumu o, 2007'de 50 milyona kadar iklim mültecisinin Mevcut olduğunu hesaplamışlar 50 milyon insandan bahsediyor Ve bunlar biraz önce verilen Rakamlara dahil değil, değil. değil 4 milyon doğrudan doğruya Zulüm ya da zulüm korkusu evet. nedeniyle Yerini terk etmiş olanları e, Belki de yoksulluğu da içeriyordur da bir sebep, olarak, bir, bir sebep olarak Ama iklim mültecileri Henüz bu kategoride Henüz bu istatistiklerde yoklar Ama Bunların sayılarının çok artabileceğini öngörmek de hiç o kadar zor değil. Yani. Bunun için özel bir yeteneğe, bir kehanet, gücüne sahip yok, olmaya gerek yok. E, şimdi nereye bakarsanız bakın dünyada özellikle belli bölgelerde e, insanların bir süre sonra yaşamlarını imkansızlaştıracak şartların doğacağını zaten biliyorsunuz ya bu konuda en çok yayın yapan kurum bir de Ömer abinin bu konuda çok acel hassasiyeti var. Onu da e, okurlarımıza, şey, dinleyicilerimize hatırlatmamıza gerek yok. Ama ben gene de bir vefa borcu olarak söyleyeyim. <gülüyor> tamam. e, şimdi tabii e, işin bir de yoksulluk boyutu var. Gerçekten bunlara refah mültecileri deniyor. Bir ülke yaşadığı ülkede e, hayatını sürdürecek kaynaklara sahip olamadığı için açlık veya e, yoksulluk nedeniyle Başka ülkelere. Ama bu başka ülkelerin başında da genellikle e, bu müreffeh batılı devletler geliyor. Oralara kaçmak isteyenler var. Bizim botlarda e, sürekli ölüm haberlerini okuduğumuz ve e, birer sayı fazlası gibi görünen o trajik yaşamlar, o trajik yaşamların sahipleri aslında büyük ölçüde e, bu kategoriye giriyor. Yani onlar biraz daha iyi bir yaşam, biraz daha onurlu bir yaşam maddi açıdan sürdürebilmek için e, kaçıyorlar batılı ülkelere. Öte yandan aslında bu refah mültecileri dışında kalan grupların e, grup grupa giren insanların çok büyük bir kısmı batıya gitmiyorlar. İlk yakın de, e, ülkeye sığınıyorlar. Yani eğer bir baskıcı rejim, bir iç çatışma, bir iç savaş varsa insanlar buradan kaçarak genellikle kendileri gibi yoksul veya güvensiz ülkelere gidiyorlar. O nedenle hani batılı devletlerin mülteci akılından bu kadar şikayet etmelerinde de bir, bir tür hakikaten sinizm görebiliriz. O kadar büyük değil yükleri yani. Ve Akıl olmaz şeyler oluyor tabi. NATO geçenlerde üzerinde bir miktar durma fırsatı bulduğumuz şeyler vardı. Yani Koskoca uçak gemisi Fransızların Charles de Gaulle Dur. galiba hı hı. görmedik diyorlar. Gemi batmış ve bir sürü insan sayıdı. Batmadı. Aç daha batsa Açtı, ha, şey değil. Ha, evet, battı. Gemi e, sürüklendi günler boyunca. Ama şeyler vardı. kaçaklar tırnak için kaçaklar. kaçaklar var. Yılegal evet. <gülüyor> dedik Ve havadan böyle işte pet şişeli su falan atmışlar tam da bu manzara aslında mülteciliğin sürgünlüğün ne kadar korkunç bir konum olduğunu ifade etmeye yetiyor. Herkes için yani herkes derken tabii herkes tırnak içinde kullanıyorum. Normal insanlar için. Ben bunlara henüz mülteci olmamış insanlar diyorum. Çünkü kimin nerede ne zaman mülteci olacağını bilmek de zordur. Yani iç mülteci olmak da buna dahil edilirse Hakikaten henüz mülteci olmamış insanlar, henüz mülteci durumuna düşmemiş demek yanlış gelmiyor bana. O insanların gözünde mülteci bir yüktür, bir külfettir, bir rahatsızlık kaynağıdır. Hatta batılı ülkelerde sık rastladığımız gibi işte çeşitli e, kamu fonlarını e, emmek üzere kendilerinin vergileriyle birikmiş bu kaynakları gasp etmek üzere ülkelerine, ee, ...musallat olmuş parazitlerdir... ...öyle bakıyorlar tabii... ...aşırı sağın güçlenmesinin... ...batıda, batılı devlet, ülkelerde... Ee, ...nedeni de... ...mültecilerin böyle ya da... ...göçmenlerin sığınması... Da ...hepsi bir arada diyelim, tamam mı? Evet. Bunların e, sayılarının... ...artmış olması yönünde yapılan... ...propagandadır, bunlardan gelecek... ...tehlikenin... E, ...savuşturulması için bir ırkçı... E, ...bana ırkçı çoğu zaman... E, politikadır. E, e, o orada e, hani karşımıza çıkanlaşıldığı, sağın güçlenmesi dediğimiz şey. Evet. Yani bu çok e, insanların genellikle hiç e, görmek istemediği, duymak istemediği şeyler bu açık gaz şeyde açık kitapta da göç maddesinde bu konudaki rakamları falan da biraz toplamaya çalışmıştık. Yani Mesela sadece Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege Denizi'nde evet. 402 kayıp 766 ölü haberi 10 yıllık bir dönem için veriliyor. Yani bu da bu... kayda geçenler tabii. Evet kayda yani geçenler. Kayda geçmeyenleri düşünürsek rakamlar korkunç. Gerçekten bir de Hani e, o kamyonlarda havasızlıktan boğulanlar, e, sadece teknelerde hayatını kaybedenler değil. E, onlar e, sınırdan geçerken bir şekilde vurulan veya işte mayınlarla, şunlarla, bunlara hayatını kaybeden insanlar. Korkunç gerçekten ve sadece sayı verilir. Bu bana hep şeyi hatırlatır. E, Ingeborg Bachmann'ın e, o sayı fazlasıyım. Ee, şehirlerde, taşrada tam e, aklımda değildi onun için öyle söyledim dizilerini hatırlatıyor bunlar biraz sayı fazlası göre, olarak görülüyor evet. yani işte zaten o bir, kendi seçti çıktı testiydi işte su yolunda kırıldı diye bakılır bizde de mültecilerin daha doğrusu bu kaçakların, göçmenlerin yaşadıklarına, onların durumlarına hem hukuksal hem fiili durumlarına baktığınızda yine korkunç manzaralarla karşılaşırsınız ama o korkunç manzaraya bakmayı beceren ya da bakmayı isteyen göz yok neredeyse. Ee, Bugün bundan, e, ba, e, <gülüyor> Cumhurbaşkanlığı'nın e, sözcülerinden biri, e, şey demiş yalnız o hiç olmazsa iyi bir laf olarak kabul edilebilir belki biz onlara tamamen misafir olarak bakıyoruz Suriye'den ne şey olanlara <gülüyor> Şunu, o misafir terimini yalnız e, dikkatinize sunarım bu ya ülkelerine bir şekilde geri dönmeleri için fırsat kullanacak bu iyi de iyi bir şey olarak da kastedilmiş olabilir evet kötü de yani ee, ...inşallah orada durum düzelir... ...onlar da ülkelerine dönerler... ...şeklinde anlayabiliriz... ...ama misafir terimi... E, ...bu tür göçmenler için... ...batıda e, biraz tüyler ürpertir... ...yani ne yapıp edip... ...bunları bir an önce bir yerlere postalayalım... ...şeklinde bir algıyı da yansıtır... Gastarbeiter. <gülüyor> ...evet mesela e, misafir işçi deniyordu... ...şimdi tabii bakmanın... E, ...bakmanın şirgün şiirindeki o dizeleri buldum bilgisayarın karşısındayım da e, sayı fazlasıyım altın kentlerde ve yeşeren taşra yörelerinde Vazgeşil, vazgeçilmişim çoktan ve hiçbir şey, şeyle anımsanmamışım diyor e, şu bu e, tabi hani, o, o dönemin insanları o ikinci dünya savaşı sonrası halleri yaşayan insanlar açısından hakikaten çok böyle iç, iç yakıcı bir ...manzaraydı sürgünlük. Şimdi zamanımız azalıyor. Ben e, özellikle şeye dikkat çekmek istiyordum. Bu yazıda da bir bölüm, evet. uzun bir bölümü ona ayırdım. Yani i̇ç Türkiye, Evet, Türkiye'deki o iç mültecilik dediğimiz... E, ...olayın boyutları da gerçekten o Edward Said'in ifadesiyle korkunçtu. Türkiye'de Ermeni soykırımının ne demek olduğunu... E şimdi az çok insanlar bilmeye başladılar. Yüz binlerce insanın yerlerinden, yurtlarından, eşyalarından, anılarından koparılıp öldürülmesini veya başka yerlere gönderilmesini artık bir parça konuşur olduk. Yeni yeni konuşmaya başladığımız şeylerden biri ki henüz çok yaygınlaşmadı, bu gitmeyip de kalanların veya gidip de dönenlerin nasıl yaşadığı meselesi. Biz, e, yani mesela çok olağan gelirdi pek çoğumuza ben de rastlamışımdır yani özellikle Ankara'da e, hani Ankara'da Ankara'ya geldiğim yıllardan sonra mesela öğren gibi bir semtte çok sayıda veya işte Rüzgarlı'da falan tanıştığım gördüğüm adı Kemal aslında Kevork adı şu ama aslında bu olan insanlar mesela benim yaşadığım memlekette ismini değiştirmiş e, insanlar vardı bilmiyordum e, ama ismini değiştirmemiş asmaya bildiğimiz Ermeni isimleriyle hayatını sürdürenler de vardı ama bu e, el konan çocuklar veya işte geride bırakılanlar dinlerini değiştirmeye hayatta kalabilmeleri için e, zorlanmışlardır yani kimse dinini değiştir dememiş olsa bile ki demiştir çok çok büyük çoğunluk evet, e, dinini değiştirmiş bir bu nedir? Benliğin gerçek yuvasından koparılmasıdır. Yani başka bir dine mülteci edilmektir. Dilinden koparılmıştır. Ee, oraya mülteci edilmiştir. Öyle değil mi? Evet, İsminden koparılmıştır. Başka bir isme mülteci edilmiştir. Bu çok büyük bir travmadır. Bu Türkiye'de bana göre e, zulüm yöntemlerinin temelidir. Ben bunu yıllardır söylerim. Yıllardır yazar çizerim Türkiye'de daha sonra yaşadığımız pek çok melanetin kaynağında bu Ermeni tehciri ve soykırımı vardır. Orada uygulanan her şey, o yöntemlerin hepsi daha sonra parça parça başka yerlerde uygulanmıştır. İsmini değiştiren Rumlar da vardır ama ismi gasp edilen Kürtlerin haddi hesabı yok. Ne zaman kalktı ki isim sağda Daha düşünelim 10 yıl, 12 yıl. Ne? Yani daha şunu şurası da. Dün gibi bir zaman. Evet. Ve Büyük Adam Küçük Aşk mıydı? Ee, küçük Adam Büyük Aşk mıydı? Hatırlayalım. Ee, filmde gibi. evet. Ee, orada hani, e, e, hizmetçi kadın vardı. Ee, onun gibi kendi isminin başka olduğunu bilen ama bunu e, saklamak zorunda kalan Başka isimle yaşıyan ee, insanların sayısı da çok fazladır. Ee, e, e, Türkiye'de yani Kürtler arasında köylerin ismi gasp edilmiştir, caddelerin, sokakların, şehirlerin ismi gasp edilmiştir. Sadece insanlar değil, mekanlar da sürgün edilmiştir kendi isimlerinden. Şimdi bu, bu, bu, bunun da ne kadar korkunç bir e, yara açtığını. E, düşünmek lazım, bilebilmek lazım. Türkiye bu yaranın e, sonuçlarını, o büyük derin yaranın sonuçlarını e, hala çok büyük ölçüde yaşıyor. Burada düzeltilmemiş olan bir şey vardır. Acı bir şey. E, sadece o da değil, e, bu yazıda adlarını sayamadığım diye başlayan cümlede mesela kendi yaşam tarzından herhangi bir nedenle sürgün edilmiş yani kendisine kendi yaşam tarzı yasaklanmış insanlar vardır. Mesela eşcinseller vardır. Bedeninden bile sürgün edilmiştir. Onur haklısı olmasından da hareketli evet. Evet. evet. Yani bütün bunları düşündüğümüzde mültecilik çok çok yaygın, yıkıcı, zorlayıcı. Yaralayıcı bir şeydir ve bu yaralarla yüzleşmeden normal insanlar sayılanların bunları görmemeleriyle e, oluşan hayat çok fazla e, çok fazla abartsızlık çok fazla kir içeriyor. Ben bu yazıda yazmıştım yani bütün bunların sebebi kimdir diye sorulduğunda genellikle mağdurlara çevirir yüzünü normal insanlar. Sanki bu şartları yaratanlar bu bu mağdurlardır, mağdurlarmış gibi. Sanki e, bu şartlardan başkaları ve tırnak içinde normal insan hiç e, sorumlu değilmiş gibi. De burada Tanmunga'nın e, bir dizesi vardı, koymayı unuttum bu yazuya. O kendi ülkesinde tepkili mekan gezmek diye bir şey. Evet. E, yani. Bu bir sürgünlüktür işte. Bir sürgünlüktür. Evet. Kendi ülkesinde tebdil mekan gezmek çok ağır bir durum. Tabii. Evet. E, o nedenle belki de normal kendini normal sayan işte hiç bu tür sürgünlükle karşılaşmamış ya da e, ne bileyim buna fazla yakınlaşmamış kişilere yine Murat Anmunca'nın dizilerini hatırlatmak gerekir ya onu da yazının sonuna koymuştum. Evet. Sorgulamak kendimizi Öğrenmek ikizin ana dilini ikinci belleğimizi. Öğrenmek kendimizle hesaplaşmanın bu ilişkilerini. Şimdi bak yayın bitmek üzere ve ben şarkı isteyecektim yine. Eğer duyuyorsa beni neydi arkadaş Volkan. Ha, Volkan duyuyorsa beni hemen bulabilirse 2-3 dakikamız var galiba. Evet. Ee, Kınar diye bir grup var Anadolu'dan Kafkaslara Ermeni müziği yani. Kınar'ı biliriz evet ee, Çok ağır olmayacak bir parçası çal Çalabilirler Ermeniyiz Meşkanımız diye ee, Bulabilir mi Volkan acaba ee, Bakıyor Eğer yoksa bu... Lemam, e, Lena Şamam Yandan da e, bir şeyler çalabiliriz Tabii yani Eğer Lena Şamam yandan çalarsak Fazla hüzünlü olacak Programı bu kadar hüzünle bitirmeyelim eğer kınardan çalınırsa içinde ironi de olan hoş bir hatırlatma vesilesi olabilir. Peki bakıyor Volkan da çok teşekkür ederiz. Ben evet, teşekkür ederim. Tekrar günaydınlar Buyur. olsun. Günaydın. Mevuto. Mithat Sancer'la Hayat, Hukuk ve Siyaset üzerine konuşmalar. can ocan, pervaz can ocan, pervaz can ocan, pervaz Evet, Kınar grubundan bir türküyle de. Uğurladık Mitat Sancarı, Meo Birazdan bir ara veriyoruz şimdi. Arkasından da Serkan Dadak Greenpeace'ten Kuzey Buz Denizi'nde Arctic Sunrise adlı gemi. Bu kuzey kutbundaki korkunç kaynak kapışmasına engel olmaya çalışan Greenpeace elemanlarından biri. Kendisi aktivistlerinden ondan e, biraz neler olup bitiyor o uzak ve soğuk diğerlerde diye. bir Doğrudan gün, gemiye bağlanacağız. Doğrudan gemiye bağlanacağız artık Sunrise'a birazdan. Açık Gazete. Evet Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. E, fakat e, maalesef biraz önce duyurusunu yaptığımız şeyle teknik bir bağlantı e, problemi diyelim. Bağlantı kuramadık yani açıkçası. Evet, Artık Sunrise gemisinden e, Green. Telefonların düşmemesi e, durumu söz konusuymuş. Denemeye devam ediyoruz. Evet. Bu arada da belki Açık Yeşil programında daha e, birazcık daha etraflıca değinme fırsatı bulabiliriz ama konu şey son gelen Ali Bilge ile de konuştuğumuz meselelerden biriydi Kuzey Kutbu'nda. Büyük bir kaynak savaşı ııı e, var petrol ve başka madenler aramaya büyük oyun devam ediyor ama öte yandan da kuzey kutbu ile ilgili e, olağanüstü ürkütücülükte raporlar var kısaca söyleyecek olursak birincisi kuzey kutbu gözetleme ve değerlendirme programının son bulguları kuzey kutup denizinde Grönland buz kütlesinde tabakasında ve bu bölgenin buz örtüsüyle buzullarında son 10 yılda eşi görülmemiş bir değişiklik yaşanmakta oldu ki bu hesapları çok aşıyor eski hesapları çarpıcı ve o zaman da bunun sonuçları tabi yüzeyde buz bulunmazsa okyanusun yaz aylarında çok daha hızlı ısınmasına yol açacak bir fizik kuralı bu yani gereği ikinci olarak çok endişe verici bir şey permafrost ...denen sürekli donmuş durumdaki toprak tabakasında erime, çözülme var. Ve bu da Almanya'da Potsdam merkezli Ulusal Kuzey Kutbu Bilim Konseyi'nden gelen bilgiye göre, rapora göre... ...büyük miktarlarda sera gazı depolanmış açığa çıkması durumu... ...özellikle de metan, karbondioksitin yanı sıra metandan çok önemli çünkü... ...çok daha güçlü bir sera etkisi... ...küvesel ısınmaya muazzam tetikleyici bir etki oluyor, olabiliyor. Ve e, yani o zaman daha da bir kısır döngü... ...yeni bir süreç e, devrilme noktasının aşılacağını söylüyorlar. Ve üçüncü olarak da Grönland buz kütleleri... ...buz tabakasına ilişkin hızla erime haberi var son rapor 2007 raporu hükümetler arası iklim değişikliği panelinin raporu çok ihtiyatlı kaldı ve çok daha hızlı olacak. Bu da yani belli bir ısınma eşiği geçilirse artık Grönland'ın erimesi de artık durdurulamayacak. Yani 3 derecelik bir ısınma olduğu hesaplanmıştı. Şimdi revizyondan geçirmişler, revize etmişler görüşlerini ve 2 derece ...yeni araştırmayı inebileceğini söylüyorlar. Rönland'ın tamamen erimesi... ...ki birkaç yüzyıl olabilir deniyor ama... gene de belli olmaz. Deniz seviyesinin 7 metre yükselmesi... ...bu da dünyadaki kıyı şehirlerindeki pek çok büyük kentin... ...sona ermesi, elveda denmesi bütün kentlere... ...aklınıza gelen bütün büyük medeniyet... ...merkezi kentlere... ...elveda demek anlamına geliyor... ...bunu da söylemiş olalım... ...fazla morali bozmayalım... ...bu da ufak bir Hı. haber... ...ufak bir haber olarak geldi... ...Kuzey Buz Denizi'nde arama... ...öyle kaynak bulmakla filan... ...ilgili değil... ...peki şeyi de söyleyelim... ...demin Mithat Sancar ile konuşurken... E, ...aklıma... E, ...yani söylemeye çalıştığım... ...metnin... E, ...şeyini de tam e, bulabildim aslında... Suriye'den Türkiye'ye sığınanların sayısının her geçen gün artmakta olduğu ve Cumhurbaşkanı Erşad, her Cumhurbaşkanlığı'nın baş Erşat Erşad Hürmüzlü'nün de bir bu konudaki ifadesi var. Çadır kentleri ziyaret etmiş sığınmacılar için kurulan, kurulan. ve kapılar açık diyor. Elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. Ultimatom falan vermiyoruz. Bu arada eee eh misafir diyor. O şekilde bir konuşması var. Ona da kulak verebiliriz peki. Biz istiyoruz ki bu bölgemizde olsun bu çözümler. Dışarılara, dış ülkelere biz havale etmeyelim. Biz başkasının evini dizayn etmiyoruz. Biz kendi evimizin içini dizayn ediyoruz Türkiye'de. Türkiye'nin veya başka bir devletin başka bir devlete ultimatum vermesi veya zaman vermesi veya mehil vermesi gibi bir konunun söz konusu olamayacağını düşünüyorum. Uluslararası camianın kararları olursa yaptırımlar olur falan olur. Bunu bütün ülkeler bunu uygulamak zorundadır Fakat dış ülkelerin müdahalesini Kesinlikle Türkiye istemiyor bu Evet bu Erşat Hürmüzlüydü Cumhurbaşkanı'nın Başdanışmanı Ve Hatay'da Suriyelilerin kaldığı Çadır kentleri Mültecilerin kaldığı Çadır kentleri ziyaret ettikten sonra Söylüyor onlara Onların misafir olduğunu Belirtiyor Bu Öte yandan da Suriye lideri Beşşar Esad hala tüm suçları kapsayan yeni bir genel af yasasını onaylamış. Ama aynı anda çatışmalarda 8 kişinin daha öldürüldüğü haberi de gelmişti. Doğrusu zaten başından beri bir af çıkartıp sonrasında yeni bir şiddet sarmalı geliyor. Açıklamalarda hep bu paterne uyumlu gitti bugüne kadar diyelim evet. Suriye'de e oradan göstericileri anlıyoruz ama onlar sabotajcı işte veya Libya'da e, küçük az şeyler, sayıda sabotajcı terörist falan el-kai'de el-kai'de terörist işte e, köktenci dış güçler dış mihrakların e, piyonları bu gibi şeyler bu rejimler tarafından kendi halklarının yönelik olarak sık sık söyleniyor Suriye'den Sudan'a geçebiliriz belki. Orada da önemli bir haber var. Temmuz ayında ülkede geçtiğimiz aylarda yapılan referandum sonucunda Sudan kuzey ve güney olarak bölünecek. İki ayrı ülke olacak ama ülkenin önemli petrol kaynaklanan bir kısmı şeyde, güneyinde bulunuyor. Ülkenin. Ve Sudan'ın Türkiye'ye de ziyaretiyle sık sık gündeme gelen başkanı, devlet başkanı Ömer Beşir bir e, tehdit mi demek lazım? ultimatum mu demek lazım? Tehdit aslında uyuyor buna. Öyle bir tehdit savurmuş e, güneye yönelik olarak. Ya petrol gelirlerinizin yarısını kuzeye vermeye devam edersiniz. Ya, ya da, da kuzeyin altyapı ya da yadası da ilginç. Ya da kuzeyin e, petrol altyapısını yani işte petrol aktarımı için altyapısını kullanmak için belli bir ücret ödersiniz. <gülüyor> Veya bir nevi oru ücreti. hattını kapatırım. <gülüyor> İlginçmiş. Kuzey Kutbu'nda araştırmalara da katılacak mıymış şuradan? Yok orada şey yok. Ekonomik e, kullanım alanı mı deniyor ona? Evet öyle bir şey. Evet ekonomik kullanım hakkı. Hakkı. Evet öyle bir şey. Öyle sınırı olmadığı için şeye kutup kutup denizine falan <gülüyor> güzel Evet peki şimdi Yunanistan'dan da kısaca bahsetmiştik ama tekrar dönebiliriz. Yeni kabinenin güvenoyu alması gibi bir olay. Bu işi çözecek mi bilmiyorum. Yorgo Papandreou geçen cuma yeniledi kabinesini ve Venezuela'sı da rakiplerinden Venezuela'sı da bu konuların başına getirdi. Ekonomik sorunları çözme işini bakanını yaptı. 12 milyar avroluk son dilimini serbest bırakılmasını isteniyor. Avrupa Birliği ve IMF'nin ikinci kurtarma paketi ve bir önceki paketinde işte bu dilimi 12 milyarlık ama daha fazla tasarruf önlemi şart koşuyordu. İkisi çekimsel 298 üye oy kullanmış. Zaten 300 ...sandalyeli parlamento herkes ...155'i yeni kabineye evet demiş... ...143 hayır oyunu tercih etmiş... ...biraz böyle zor geçmiş. Güven oyunu biraz ucu ucuna... ...almış, Almış. sanki. Ee, kritik bir an yaşadı demiş... ...Jose Manuel Barroso da Avrupa Birliği... E, komisyonu, ...Avrupa Komisyonu Başkanı... ...ama... E, Sindagma meydanında Yunan parlamentosunun da bulunduğu başkent Atina'da protestocu gruplar oylama süresince bu eylemlerini sürdürmüşler ve güven vermiyoruz diye bağırmışlar. Orta meydanı adeta yıkmışlar bu seslerle, bağırtıyla yanlış anlaşılmasın. Bir hırsızlar diye bağırıyorlar zaten bir de güvenoyu falan yok diye bağırıyorlar öfkeliler ya da bıkkınlar diye anılıyor hareket ee, daha Yunan devrimi kapıda mı diye de bir yazı var mesela Avrupa editörü BBC'nin Gavin Hewitt tarafından kaleme alınmış yani Yunan meclisinin karşısındaki meydanı işgal altında tutuyorlar mavi ve gri çadırlarını kurmuş durumdalar sloganlarını da portakal ağaçlarını astılar çözüm bizde devrim diyormuş bakan kartlardan biri bir diğerinde dünya halkları ayaklanın çağrısı yapılıyormuş. Yunan devrimi kapıda mı başlığıyla verilmiş zaten şey. Ee, bir bakmışlar yani. Ee, ve Arap ayaklanmalarından da esinlenen göstericiler Avrupa Birliği ve IMF'nin vereceği ikinci kurtarma paketi karşılığında yapılacak harcama kesintilerine de kesinlikle muhalefet etmekte Hı. devam ediyorlar. Yani böyle ilginç bir manzaralar var. Taklit el çantaları, renkli çerçeveli güneş gözlükleri satan Afrikalılar var. Daha çok böyle bir küreselleşme karşıtı köy gibi diyor. Böyle bir yorum yapmış. Gavin Hewitt. Meseleyi çok iyi kavramış mı bilmiyorum. Azim yok diyor. Ne konuda azim yokmuş? Yani 1789 ve 1848 devrimlerine referans veriliyor ama kurulan hamaklar ve masaların arasında üzerinde anlaşılmış bir gündem yok diyor. Sanki 1789 ve 1848 devrimlerinden... Şöyle bir 150 sene sonra geriye bakıp da gündem bulmak nispeten daha kolay oluyor değil mi? Üzerine yazılıp çizilince milyon tane şey. <gülüyor> Bana ee... da. Yani... Ö... Atina'yı sallayacak irade, kararlılık, mesaj ve azme sahip değiller demiş. Gavin Hewitt de bu sözlerini yedirmeleri ihtimali de olabilir yakın zamanda. Biz bunu hatırlatalım BBC'nin. Evet. Muam birine sadece Atina demokrasisi öyle kolay bir demokrasi değildi kurulurken. Evet. Şimdi teknik olarak e, bağlantı kurmayı nihayet başarabildik ve Serkan'la artık Sunrise gemisinden konuşma imkanımız olacak. Günaydın. Günaydın, selamlar. Burada sabaha karşı oralar da herhalde saat 9.30 civarı. Evet, ona doğru geliyor. 9.51. Evet, vallahi... Kuzey Buz Denizi'nden bu bağlantıyı sağlayamadığımız için e, arada da bol bol böyle raporlara falan bakma fırsatımız oldu. Kuzey Buz Denizi'nden gelen haberler fevkalade kaygı vericiydi bilimsel haberler. Siz neredesiniz evet. şimdi şu anda? Bir o, onu... Şu anda evet şey, Grondland'in 300 mil e, güney batısındayız. Kanada'ya Kanada doğru ilerliyoruz. Bir buçuk aydır e, bu Libya'lik petrol arama gemisinin peşindeydik. Evet. Ya zaten Marmara Denizinden başlayarak tüm Akdeniz, Deniz, özellikle Cebelik bu yere kadar dört defa üstüne çıktık, iki defa işgal ettik ama bir türlü hala yani tamamiyle durduramadık diyebiliriz. O yüzden kampanyanın bu kısmı bitti. Yani şu anda şey bir buçuk aydır da sürekli denizde olduğumuz için artık Karaya gitmemiz lazım. O yüzden Kanu kuzeyinde küçük bir Sanjon adında bir kasaboydu. ilerliyoruz fırtınanın içinde şu an. Bu Serkan bu Leif Eriksson aslında gemi de değil değil mi? Tuhaf, asrın endüstri harikası nitelendirdikleri bu evet, normal petro platform. Olarak, platform bazı kesimlerce harika olarak nitelendirilen altı bacaklı böyle bir yani gemi dedi de, desiniz değil. Platform deseniz de değil tamamen ortasından işte 1500 metreye kadar e, kazıkları çaka çaka yani kuyu açı açı ilerleye, ilerleyebilecek altı pervaneli sürekli olarak herhangi bir yani 3-4 metre dalgada bile e, pozisyonunu koruyabilecek teknolojiye sahip bir yaratık desek daha iyi olur. Engellemeli evet. tek şey sanıyorum işte o derinliklerde e, çıkartılan petrolli bir Meksika Körfezi benzeri kaza olması durumunda hiçbir şey yapılamıyor. Çıkan raporlar bunu gösteriyor değil mi? Yani özellikle bir de bölgenin e, konumu çok önemli. Yani Meksiko Kölfezi ile karşılaştırılamayacak bir durumda şu anda. Kuzey Buz Denizi'nde durumun açıklarında bunu yapmak. Çünkü bunu yapan kendi şirketi sadece 6 aylık e, izin alabiliyor. 6 ay boyunca işletim e, yapmak durumunda. Çünkü deniz donuyor. Ve her yerde buz dalları var gelişe ve gidişinde. Ve 10 tane ronör kiralamış durumdalar şu anda. Ve yani bir Yaz olmasına rağmen civarda sürekli olarak buz dağları geçişi var ve buz dağlarını römökülerle çekip işte gemiyi e, güvenli tutma gibilerinden böyle bir fikirleri var kendilerinin. Ve en önemli şey herhangi bir petrol sızıntısı olursa ki daha şu anda hala e, kuyuyu bulmuş durumda değiller. Yani kuyuyu kazmaya başlayamadılar. Hala arıyorlar çünkü. Geçen sene bulamadılar mesela. Yani bizim tek temelimiz yine bulamamaları. Ama yani Amerika Jeoloji Ajansı'na göre de kesinlikle bulunamamış, şu anda bulunamayan yani dünyadaki %27 kadarını petrolü bu civarda oldu. Evet, yani bu abi, bir evet. şekilde var ama biz de hala yani naif bir şekilde umarım bulamazlar diyoruz. Çünkü ee, eğer bir defa daha eylem yaparsak 1 milyon dolara kadar e, bizden tazminat alma e, durumunda durumundalar. Yani öyle bir e, yargıç en sonunda o kararı verdi. 50 bin dolardan 1 milyon dolara kadar. Bir kere denedik şansınıza. Direkt, işte direktörümüzü de çıkardık tepeye. İki tane tırmanıcı olarak çıktılar. iki tane savaş gemisinin arasından garip grup manevralar yapıp geçtik. 500 metrelik işte yasaklı bölgeden çıktık tekrar tepelerine ama... Yani nereye kadar artık 4-2 ay içinde 4 defa yani doğrudan eylem olarak adlandırdığımız eylemleri yaptık. Ama yani bir hani mesela Türkiye'deki gündeme falan bakıyorum seçimdir işte Gölbaşı ondan sonra yani olanlar bir şekilde e, tüm olarak tüm dünyada yani küresel bir şekilde bu bence mücadeleyi yürütemedik farklı. Yani farklı farklı mücadeleler yürüyor ama hani başka petrol kuyularının açılmaması üstüne. Yani tüm dünya halklarının böyle eş zamanlı bir şeyler yapmasıydı bence bizi buradan kurtaracak. Ama şu anda yine gittik e, iklim zirvesine, Durban, şey, Güney Afrika'daki iklim zirvesine kitlendik. Kopenhag'da kitlenmiştik. Yani Kopenhag'ı en siz bilirsiniz herhalde Ömer abi. Tabii ki Kopenhag'daki yani, e, fiyasko sonrasında da e, artık doğrudan eylemli bir şeyler olacak kararı. Kesinlikle ama hemen yine Durban'ı telaffuz etmeye başladık bile. Hani ve şöyle bir durumu var şirketin, yani e, BP'ye mesela 50 bin insan kiraladı, 6 bin 500'e yakın küçüktü büyük bir gemi kiraladı ve 40 milyar dolar harcadı tüm temizlemek için bunu. Yani bu İskoş şirketin ise bütün zaten mali varlığı 9.8-10 milyar dolar civarında. Hani böyle bir şey kaldırabilme ihtimali yok ve en son Chevron'un kendi raporunda şu anki teknolojiyle bunu temizleyebilme şansları yok Zaten burda. şirket olarak yani bir anonim şirket olarak sermayesi kadar sorumlu vereceği zarardan o yüzden e, onu yani düş... karşılayamıyor. 4'te 1 falan, e. sermayesi karşılayamıyor. Dörtte biri falan bütün sermayesi eğer verdiği zararı. Peki ben Peki, de yani bir anda... şeyi de evet. sormak istiyorum pardon sözünü kestim ama e, bu Leif Ericsson hangi şirketin ya da şirketlere grubuna ait galiba. bir şey? Ya bu tamamen bir kiralama yani Paranabandrali gemi Leif Hı. Ericsson yani en son işte Karadeniz'de de çalışıyordu ama şu anda Ken şirketi tamamen kiralamış durumda gemini kendisine. Altı aylık sözleşme imzalamış durumda ve aralığa kadar da çalışacaklar bölgede. Evet, onların tabii derdi, derdi o, hala tam çözülmediği için tekrar buz tutacağı için o, kendilerini aramak için belli bir zaman kalıyor. Onun içinde gözlerini tabii... Her türlü karı engelleyecek gibi görünüyor herhalde şeyde değil mi? Tabii canım yani şu anda yani her biz mesela 22 gün boyunca engelledik çalışmalarını. Ve her gün boyunca bizden 2 milyon dolar tazminat talep ettiler. Yani bu 6 ay boyunca sırf işletim maliyeti sadece geminin ve çevresindeki romantiklerin 200 milyon dolar. Hani çok çok büyük paralar dönüyor. Aklım, aklım almıyordu benim bunları. Ben biraz daha okuyunca böyle algıladım bir şeyin geminin büyüklüğünü çalışan insanları falan görünce. Çünkü ilk önce iki tane tırmanıcı arkadaşı çıkartıp kapsülle beş gün boyunca orada işgalde durdular ve vinçleri açtırmadılar. Vinçleri açmadıkları, açamadıklarından dolayı da kazıyı yapamadılar. Yani yani, o... Evet bu bize mesela tam yansımamıştı. Bu bilgilerin verdiğin, altını çizdiğin çok iyi oldu. Çünkü belli bir engelleme Olamadığı gibi bir kanaate sahiptik nedense. Şimdi bu halbuki başarılı olduğu, engellendi, yavaşlatıldığı olduğu açıkça ortaya çıkıyor şimdi. Evet evet Danimarka'dan özel kuvvetlerden falan böyle şey komandolar, momandolar falan getirdiler. Günlerce uğraştılar çocukları almaya. İki tane bir Amerikalı, bir İngiliz arkadaş. Ondan sonra 3 metre çapında fiberden yapılmış bir kapsülün içinde. ...6 gün falan geçirdiler... ...daha da çok geçirmeyi düşünüyorlardı ama... ...bir şekilde sistemi çözdüler makara sistemini... ...ondan sonra komandoları indi... iç sistemleri falan çocukları indirdiler aşağı. ...ondan sonra 2 gün içinde biz de... ...toplu işgalle gider miyiz acaba derken... iki gemiyle beraber... ...Esperanza gemisi, Sunrise, Arctic Sunrise gemisi... ...18 kişi yukarı çıktık... ...yani eğer petrol sızıntı planını... bize açıklar mısınız diye 2'şer kişilik ekiplerle... ...ondan sonra... ...1 gün sürdü... ...tekrar helikopterlerle polisler falan geldi... ...savaş gemilerinin helikopterlerini kullanarak... ...ondan sonra bütün arkadaşları gözaltına aldılar. Sizin taleplerinizi muhatap almadılar yok. ama galiba. Efendim? Sizin taleplerinizi dikkate almadılar galiba bu... Yani çünkü ...sızıntı şey planını açıklamıyor. Misiniz? Yani şirket bu acil durumdaki... ...sızıntı planını açıklamıyor. Çünkü öyle bir plan var mı yok mu belli değil. Zaten yapabilecekleri bir şey de yok pek... ...anladığım kadarıyla. Yok. Yani çünkü... Yani... Amerika sahil güvenliği de U.S. Coast Guard kendisi açıklıyor, Chevron kendi raporunda açıklıyor. Yani böyle bir böyle bir yapıları yok. Buz eğer buzla kapandığı zaman bölge ki doğası gereği kapanacak herhangi bir sızıntıyı temizleyebilme ihtimalleri yok. Ve o zaman ebediyen o orada kalacak Tabii Michael T. Kalacak. yazmıştı bunları çok ayrıntılı olarak. Yani ekstrem. Ee, enerji çağına geçişin bir şey ee, sonucu bu. Peki ben bir de şeyi sormak istiyorum. Grönland'ın e, durumu nedir? Bu aslında Danimarka'ya bağlı. İşte, ya yani, işte böyle bir durum vardı. 1953'ten beri, yani Danimarka kurulduğundan beri tamamıyla şeyin boyundur. Danimarka'nın boyundurduğu altında. Ama yani kendi parlamentosu var, kendi e, başbakanlarını seçebiliyorlar. Fakat yargı, güvenlik, dış işleri ve tamamıyla ekonomi Danimarka'nın elinde. Yani hem asker hem polis Danimarkalı. 7 bin nüfus, az bir nüfus var. Ama %80'i tamamıyla balıkçılık üstüne de, de geçiniyor. Ve halkın büyük bir çoğunluğu da eğer buradan petrol çıkarsa evet biz de zengin olabiliriz, para kazanabiliriz ve Danimarka'dan bir şekilde kurtulabiliriz şekilde bir yapısı var. Ama zaten herhangi bir yani bu zaten gemiye bayağı bir medyadan insan bindi ve hep ilk sordukları niye grindenli insanların para kazanmasını istemiyorsunuz gibilerinden. Bayağı baya böyle, böyle bir milliyetçi akım şeyinde e, hissettik soruları ama yani artık öyle öyle bir noktaya geldi ki durum eğer buradaki bu bir etki tamamen Pasifik'teki yaşayan Kuk adasında yaşayan bir insanı etkilediğinden dolayı artık hani günümüzü kurtarıyoruz. Yapısının dışında bir insanlık algılayışıyla artık hiçbir burada Türktür, Kültür, Kuklu'dur falan demeden hani böyle bir algı işe yer oturtabilirsek biz bu gezegende diğer canlılarla beraber başarılı, güzel bir şekilde yaşayabileceğiz. Ama evet, bu yani bunun duruyoruz şu anda. Ama bunu gözünün içine söylediğiniz zaman kameramanın ve orada programı yapan gerçekten yanlış bir şekilde size yaklaşan yani milliyetçi bir tavırla soruyu soran şeye medyacıya evet susuyor ve evet evet şeklinde tekrar hani e, diyaloğu devam ettirebiliyor. Ama evet genel bir kanı şeylerde Grönland halkında eğer petrol çıkarsa Danimarka'dan kurtulacaklarını ve e, ekonomik olarak daha iyi seviyede yaşayacaklarını düşünüyorlar. Hmm. Yani, dolayısıyla bizim birazcık Grönland'de e, sağ çalışması yapmamız lazım. Herhalde yani, yani, yani uzaktan yoksa... Gelen, Danimarka, Chevron evet. ve Exxon'la beraber büyük enerji, petrol enerji devleriyle beraber zaten ana parsayı kesinlikle Grönland'ın balıkçı halkına bırakacak halleri yok herhalde. Danimarka'nın genel yani. tavrını da zaten Kopenhag'da görmüştük. Hayatımızda gördüğümüz evet. en iri polis gücüyle, kadınla erkekle neler yapabildiğini çevrecilere karşı evet. çok İyi net oluyorlardı. Onu... ...görmüştük ne... ...işkence yapıyorlardı neredeyse yani. Yerim bakım. E tabii tam bu arada da Clinton geliyor. Hemen Dışişleri Bakanı Clinton... ...12 Mayıs'ta... ...Brönlent'in başkentinde Nuukar... ...hemen artık Konseyi toplanıyor. İşte Amerika, Kanada, Danimarka, Rusya... ...Finlandiya, İzlanda, Norveç... ...Hemen tabii ki... ...evet küresel iklim değişikliğini... ...Kale alacağız ama bu arada da... E, ...Buzlar Erdi'nden dolayı açılan yollarda... Herkes kendi hakkını arayacak ve bundan sonraki petrol aramalarına ve maden aramalarına dikkat edeceğiz ve haklı bir şekilde paylaşacağız diye bir açıklama yapıyor. İlk önce Wikileaks'te çıkıyor bu raporlar. Ondan sonra da bu 12 Mayıs'ta toplantı yapılıyor ve BBC güzel bir haber yaptı bu YouTube'da izledim ben de. Ondan sonra yani direkt iklim değişikliği bahanesi altında bütün şeyi pazarı paylaşacağız. Rusya'nın çok sert açıklamaları var. Bu sefer Rusya kesinlikle de kalmayacaktır ve hakkını sonuna kadar savunacaktır diye. Ondan sonra yani bu cephede baya çetrefilli oyunlar dönüyor. Yani bu sadece çevre ve iklim değişikliği konusunda değil. Yani bölgenin barışı açısından da baya e, sorunlu zamanlar gelecek diye düşünüyorum. Evet. E, Bir serken siz de artık e, Kanada'ya doğru gidiyorsunuz söylemem. Biz Kanada'ya doğru, evet gidiyoruz Kanada'ya doğru. Yarından sonra varacağız. Artık 45 gün sonra bir herhalde dere tepe koşarım diyorum. <gülüyor> Büyük maline. bu kadar de, denizden sonra, yani bir buçuk da geçtik. Herhalde şöyle bir göğürtlem toplamaya, ağaca tırmanmaya falan öyle şeyler <gülüyor> düşünüyorum. Valla kolay gelsin. Tekrar dönüşte izlenimlerini falan almak üzere seni burada tekrar görmek isteriz tabii. Tabii, tabii ki, tabii ki, çok selamlar herkese çok selamlar. teşekkürler hoşçakal ee, Serkan Dadak'la beraber ta oralardan Kuzey Kutbu'ndan Grönland'ın oralardan seyir halindeki Arctic Sunrise gemisinden Greenpeace'in bir son durum, Kuzey Kutbu'ndaki son durumu özetleyen bir yayın yaptık ve bitiriyoruz şimdi programımızı. Chris Christopher's'ın 75. yaş günü münasebetiyle çalacağımız bir de çok ünlü parçalarından biri de Janis Joplin tarafından seslendirilmiş olan "Mien Bobby McGee" parçası. Bu özgürlüğe yapılmış en güzel şarkılardan birisi. Özgürlük. Tutkusuna. Özgürlük demişken bu akşam e, 7'de Taksim tramvay durağında İstanbul'da olanlar için bu YSK'nın son e, müdahalesine karşı bir protesto da var. Onu da söyleyeyim atın, atın. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın another word for nothing left to lose nothing, I mean nothing honey, if it ain't free yeah, feeling good was easy love when he sang the blues you know feeling good was good enough for me good enough for me and my Bobby yeah. from the king. My 갔을 때